sevgili kardeşleri Bu konuşma hayata demokrasi penceresinden işte bu pencereden bakabilenler tarafından algılanacaktır. Çünkü bizler 19 Ocak'ta düştük, kanadık. Neredeyse yüz yıl asılı duran ve devletin de yüzünü Hasan bir tartışmayı bitirecek olan insanın da buralardan gidişi üzerinden tam yedi yıl geçti. Bu siyasi cinayetin satrancındaki tüm hamleleri, piyonunu, vezirini, şahını görebiliyoruz artık. Yollarını halkların birlikte yan yana birbirlerine dokunarak yaşama kültürü oluşturması için sıvaya rantingin çabası ve mücadelesiyle oluşturabileceğimiz mutabakatımıza ortak yaşam protokolümüze sıkıldı kurşunlar çünkü tam orada duruyordu Hırat. İstihbaratıyla, güvenlik birimiyle, medyasıyla artık çok iyi tanıdığımız korunaklı bir şemsiyenin altında gayet nizami bir cinayet işlediler. Bu intizamlı süreçte derin yerlerden havalandıran ve gelip gelip medyanın başlıklarına kondular. Gördük, okudu. Zamanın içinden geçerken sabrımızı, metahepitimizi, tevekkülümüzü sınadık. Bizler bu sınavı verirken içimizdeki kuşlar göç etti. Yapraklarımız döküldü. Ocak ayında karartıldı ocağımız. Adadan uzaklaştı kayığımız ve sustu içimizdeki şarkılar. Kardeşimiz Hırat, bizler, burada olanlar, kardeşlerin ve arkadaşların tam yedi yıl önce senin ayakkabılarını giydik ve öyle basıyoruz yere. Senin muhteşem aklına soruyoruz şimdi. Adalet yere düştüğünde insanlık hangi pusulayla bulur yönünü? Giderek hantallaşıp budanan, hareket alanı kalmamış bir hukukla yola nasıl devam edeceğiz derken yolumuz parklara düştü. Tarihin zamana boyun eğdiğini gördük. Orada aldık senin de selamını. Kumru ve serçelerden. Ah gittiler dediklerimiz. Gölgeli gençlere ve çocuklara. Resimlerdeki suretleriniz bir dokunuşta ve oracıkta canlığını verdi. İnsanlık ve yurttaşlık adına bir manifesto to herkes gördü. Hayatlarınızı dilim dilim doğrayan cüretkarlar acının üzerine tuz eken bu devletin askeri yargısı da sivil yargısı da merhametten ve adaletten yoksundur artık. Bu cümlemizi Koydum orta yere. Çünkü evlatlarının kahrından ölüyor artık Roboski anneleri. gelip bulacak sizleri. Anlam kaldı mı? KCK davalarından halelilere, avukatlara, gazetecilere, öğrencilerden gezicilere, LGBTİ haklarından sendikal haklara ve giderek tüm insan haklarına kadar yok sizin. ihanetleriniz ve kırımlarınızla elimizden dünyayı düzeltecek başka çocuklarımızı da aldınız. Ali İsmail'i, ETV'i, Abdullah, Mehmet'i, Mustafa'yı, Devletlerine hain pusular kuruldu başka topraklarda. Üç kadın yere düşürülüp omuzlara alındı Fransa topraklarında. Unutmak mümkün mü? Niçok hoca gözümüzü çıkardınız. Insansız uçaklarınızdan insanlara bomba yağdırarak girdiniz çocukların uykularına. Kolununun altındaki sıcak ekmeğine attığınız gaz kapsülünden beri bir hastane odasında Uyuyor belki nevi. inkar ettiniz. Sizleri belleğimize kazımayı farz kıldınız. Bunları da hekledik tüm acıların kayıtlı tarihine. Neresi memleket sizin için? Kimler memleket evladı? Hangi dereler sizin oluyor ki parklara, dağlara göz dikiyorsunuz? unuturuz. 2014 yılındayız. İçinizden tekrar edin lütfen. 2014. Ve komşularımıza kamyonlar dolusu barış, demokrasi ve insan hakkı değil. Kamyonlar dolusu silah taşıyoruz. Yani Yani birbirimizin gözlerinin içine bakarak birbirimizi öldürün diyoruz onlara. Bu günahları yıkayacak bir yağmur var mı? Böyle bir memleket mi artsın bizim yüzümüzü? Bayramı zehir, kandili ışıksız, bahçesi dağılmış, ocağı söndürülmüş günahsız insanların kuşlar gibi vurulduğu bir memleket mi? Ömrümüzü sızlatan tüm kayıplarımızla tarihi ve yemin kelimelerini yan yana kullanıyoruz artık. Başka bir adalet yoksa hayatın adaleti tutacak yakalarımızdan biliyoruz. Arkadaşlar, hıran değil, devlet dersinde katledilmiştir. Hayat ve tarihin bu bahiste bazı cüretkarlara vereceği notu bilelim ve bu dersi hiç unutmayalım. O kadar iyi bilelim ki bu dersi, bu ders onlara dert olsun Hayat onlara ağlı olsun, zehir olsun. Biz... Bizi ıssızlaştırsa da acısıyla bilgeleşecek aydınlık atlı ve gülüşüyle güçleneceğiz. Selam olsun halkların kardeşliği